Eh be efendi. İyi yar arabul diyor. Yürü dil mülküne vebi bir kumandan arabul. bul. Ve kazandın fani dünya bu cihana geleli. Yürü dil mülküne vebi bir kumandan arabul. Ey yar, iyi yar arabul. Dost arabul. bul. Daima düşünen, daima sorgulayan, daima kendinde kusur arayan. Hani bazı gıybete böyle iftiraya kilitlenmiş müfsit gönüller vardır. Hep böyle kendilerini paka çıkarma peşindedirler. Ve hep çevrelerindekilerini kara gösterme, suçlu gösterme, kusurlu gösterme peşindedirler. Ağızlarını bir açtıklarında elli tane insanı cehenneme götürecek gıybeti birden yaparlar. Şöyle demişti de, böyle etmişti de, şöyle olmuştu da, böyle olmuştudur. Bunlar, şahsen münafık olmasalar da bu sıfatlar münafık sıfatıdır. Ve bu sıfatlar bir yuva içinde cereyan ediyorsa, canlanıyorsa, yaşanıyorsa, bu sıfatlar bir yuva içinde varsa o yuvanın huzursuzluğu için yeter. Bir klan içinde varsa o klanı dağıtmaya yeter bir kabile içinde varsa kabilenin altın üstüne getirmeye yeter. ile, televizyonla, radyoyla yapılıyorsa seslerin ulaştığı daire içindeki o çevreyi, o muhiti ifsad etmeye yeter. Öyle yapacağına insan ne kadar sorgulama kabiliyeti varsa, suç arama kabiliyeti varsa onları nefsine karşı kullanmalı ve devamlı nefsini sor Böyle olunca aile de selamet bulur, çevre de selamet bulur, toplumda selamet bulur ve selamette olur. Sadece sorgulanan sen olursun. Mesela küçük bir mesele siz onun ötesinde ve berisindeki hataları, günahları ve ruhu hayatınız adına levsiyatı düşünüp değerlendirebilirsiniz. Çocuktunuz 6-7 yaşında. Elinize bir taş aldınız, komşunun tavuğunu attınız ve sizin tavuğunuz da olabilir hayvan. O hayvanın canını yaktınız. Bana bir temiz yürek getirin dediğim zaman getireceğiniz yürek şu olmalı. Ömründe bir kere beş yaşındayken böyle bir taş atmış olan bir insan, altmış yaşında yine o taş atması aklına geldiğinde kıvranıyor. o gönülü öpüp başıma koyayım. Ve hiç tereddüt etmeden diyeyim ki, Hz. Ömer'in, Hz. Abbas'ın elini kaldırarak Ya Rab, bu senin Habibin amcasının elidir. Bunun yüz hürmetine bize yağmur ver. Yağmur yağıyor. Ya Rab, bu gönül kusurun ne demek olduğunu bilen bir gönül. Sana karşı bir tavır insanı, bir tedbir insanı, bir temkin insanı bu gönül hürmetine bize Lütuflarını eksik etme. Duanın kabul olacağına dair size teminat verebilirim. Eğer bana kirli, affedilmeyen bir gönül gelir filan dersem, o zaman da şöyle bir gönül getirebilirsiniz. Bu dün evvelki gün, daha belki gün işlediği günahları unutmuş. Hiç günah işlememiş gibi oturup kalkıyor. Böyle bir tavrı size bir Ebu Cehil gönlü bana getirin dediğim zaman onun gönlünü getirirseniz Ebu Cehil'in gönlünü getirmiş olursunuz. Hatalarının ezikliğini yaşamayan, günahlarını unutan masiyetlerine karşı lakayt davranan. Allah silebilir onu. Seni silmeye hakkın yok. Allah affedebilir. Senin kendini affetmeye hakkın yok. Allah setredebilir Senin etme hakkın yok Sen iki dakika evvel onu işlemiş gibi 60 sene evvelki günahını iki dakika evvel işlemiş gibi için bulanıyorsa yüreğin var demektir Ümidinizi kırmış olmayayım Tavır belirleme üzerinde duruyoruz Günahlara karşı Allah'a karşı Nefsimize karşı Muhterem efendim dünyevi ve uhrevi bir beklentiye girmeden dinimize ve milletimize hizmet edebilmemiz için bize gerekli olan aşkı heyecanı kazandıracak dinamik nedir ya da nelerdir? Tek kelime ile ihlas Allah'a karşı samimi olmaktır. Zaten öyle bir duruşun manası da ihlas demektir. İnsanlar Cenab-ı Hakk'a yönelirken bir şey isterken değil. Cenab-ı Hakk'a yönelirken Yenilerin ifadesiyle hulusu öz yürekleri şeklinde ifade ediyorlar. Yani yürekte bile bu işin özü neyse onu duymak, yüreği işin özüne bağlama demektir. Halisane davranma sözü anlaşılmaz gibi değil zaten, anlaşılıyor. Bu arada isteyeceğin şeyi de Allah'tan istersin ama yani Allah'a yönelirken, teveccüh ederken Allah'a Allah olduğu için teveccüh edecek, Allah olduğu için yöneleceksin. Yoksa sadece bazı matlafların, bazı isteklerin olduğu zaman ona yöneliyorsan bu yakışıksız bir dilencilik olur. Şimdi Cenab-ı Hakk'a teveccühünü sürekli böyle istemeye bağlayan insanlar haşa ve Allah'ı borçlu görme, borçlu çıkarma gibi bir tavır sergiliyorlar burada. Onu dünyadaki insanlar yerine koyuyorlar demektir. Yoksa biz her zaman istediğimizi O'ndan isteriz. Sabi felsefesi çok arz etmişimdir, yani ayağınızın bağını bile kaybettiğiniz zaman O'ndan istersiniz. Ama Allah, Allah'tır. Siz O'na teveccüh edeceksiniz. Bu O'nun hakkıdır ve sizin de vazifenizdir O'na teveccüh etmek. Sorumluluğunuzdur, mükellefiyetinizdir. O'na yöneleceksiniz. Belki o yönelmenin sonunda çaresizliğiniz yani. yarım. biz aciziz, fakiriz. Cennete ihtiyacımız var. Ebediyete de ihtiyacımız var. Sen vermezsen bunları elde edemeyiz yani. Deryağını el açmışken ben bunları da senden istiyorum diyebilirsiniz. Utanarak, hicab ederek. Ama temelde benim isteğim yalnız sensin demek. Şimdi işte bu beklentisizliktir yani Allah'a karşı. Dünyevi, ukrevi beklentisizlik mülahazası sadece Allah'tan Allah'ı beklemek, Allah'ın tecellisini beklemek. Yani helmim vezih derken Allah'ım imanı billah adına arttır beni, marifet adına arttır. Aynı zamanda seni iyi duyma, iyi bilme, iyi zevk etme, iyi anlama, iyi tanıma ve icraatını iyi yorumlama ufkuna beni ulaştır gibi arttırılması gerekli olan hususlarda bir artırma talebinde bulunabilirsin. İşte o Helmin Mezid yolcusunun usülüdür diyelim. Üslubu demek belki daha uygun. Ama işte ben sana kulluk yapıyorum. Beni cennetine koy böyle. İşte orada ebedi saadetle mutlu bana şöyle köşkler ver, böyle villalar ver filan veya dünyada evlad iyi hal ver, çocuk ver, ev ver, bark ver, böyle bir dünyayı huzur ver. Bu türlü şeyler gönlünü halisane Allah'a bağlamış bir seviyeli bir gönül sahibi bir insanın himmetini ali tutması Allah'tan Allah'ı istemesi lazım. Bu beklentisiz Allah talep Esas olan odur. Böyle halisane teveccüh eden insanları onlar bazı şeyleri bizzat istemeseler bile Allah kapısından boş çevirmez. Lütfeder. Fakat onlar istenmesi gerekli olan şey istediklerinden dolayı Cenab-ı Hak onu da verir onlara. Ondan mahrum etmez yani. İhlasa terettüb eden şey nedir? Hususi teveccühdür Cenab-ı Hakk'ın. Hususi iltifatıdır, hususi nazarıdır. Onu lütfeder. Öbürleri o mevzuda verilen ülufeler gibi şeylerdir. Önemsiz şeylerdir. Allah onları da lütfeder. Onun için bu meslekte esasen yani Hz. Vezmi zamanın yolunda insanlar Allah'tan Allah istemerler. Onur rızası istemerler. Sorumluluklarını o emrettiği için yapmalar. Ve öyle neticeleri nazar itibarı almamalar. Sadece hoşnutluğun demeller. Öbür tarafta Cenab-ı Hak mükafatlandırır onları. Fani bir surette o büyük taleplerini bu dünyada yiyip bitirmemeler. Veya faniyatuzailata taleplerini bağlamamalar. Çünkü o zaman Cenab-ı Hakk'ın teveccühüyle, iltifatıyla genişçe lütfedeceği şeyleri kendi arzuları, istekleri, ufukları, ihataları itibariyle daraltmış olurlar. Sen desen ki Allah'ım bana küre arz genişliğinde bir cennet ver, içinde de bir milyon ırmak olsun, bir milyon çoluk çocuk olsun orada, meleklerle her gün görüşeyim ben, çıkıp cuma yamaçlarında gezeyim falan dese sen yine daraltmış olursun meseleyi. Meseleyi Cenab-ı Hakk'ın vermesine bırakırsa onun büyüklüğü ölçüsünde, rahmetinin enginliği ölçüsünde olur. Öyleyse öyle bir genişlik lütfedilmesi söz konusu ise sen niye onu kendi dar ihatanla daraltıyorsun? Dar idrakinle, dar tasvirinle, dar talebinle daraltıyorsun. Cenab-ı Hak orada sana dese ki sen böyle küçük bir şey istemiştin ben de onu sana veriyorum yani. Benden her ellerini kaldırışında ne istedin? Bir hayat arkadaşı istedin, iki tane çocuk istedim, bir tane de evim olsun dedin, şöyle bir emekliyim olsun dedin. Himmetini böyle dün tuttun, çok basit şeyler. Çocuklar gibi benden bilye istedin, ben de bilye veriyorum sana. Al oyunu onlarla der. Ama öyle değil meseleyi, Allah'ım ben senden seni istiyorum yani. Benden hoşnut ol, başka talebim olamaz. Ama benim ne ihtiyacım varsa, Yine sen biliyorsun ki ben onları da senden isterim yalnız deyip sadece onu istemeye kalırsan onun rahmetinin enginliği ululuğuna mütenasip şekilde sana engin lütufları olur ki sana dünyayı da unutturur, ukbanı da unutturur. Öyleyse dünyevi dar beklentiler ister madde olsun ister manevi olsun bunları kullanarak insan Cenab-ı Hakk'ın engin iltifatını ve teveccühünü daraltmama. Ama sen bazen de böyle dar küçük şeyler istersin. O der ki sen yanlış istedin. Ben sana genişçe bir şey veriyorum. Onun bileceği şeydir. Rahmetinden ümit ederiz ama fakat unutmamak lazım. Vermeler biraz da talep dilekçesinde belirttiğiniz çerçeveye bağlıdır. Sen bırak onu. Gören, bilen, ihate eden, kavrayan bir ilim, bir irade senin hakkında ne takdir ediyorsa o, o genişlikte gelsin. Öyleyse duada, istekte ve talepte de onun ortaya koyduğu, ister Kur'an'la, ister sahih sünnetiyle ortaya koyduğu üslup neyse, orada usul neyse, o kelimeler nelerse, talebin keyfiyeti neyse, bence onları birer esas alarak meseleyi onlara bağlı götürmek lazım. İsabet ondadır, genişlik ondadır. Kur'an-ı Kerim'de dualarda Allahümme kullanmaz. Bir veya iki yerde sadece kafirlerin başına istersen başımıza bela getir deme yerinde kullanılır. Bu tabiri. Allahümme tabiri. Çünkü o celali bir tecellinin esasıdır. O vahidi bir tecellinin esasıdır. Lafsı celale havale edilmez o mesele. Ama Rab kitle esas ahadi bir tecelli vardır ve aynı zamanda cemali bir tecelli vardır. Yani sadece benim değil, cin, ins hepimizin var eden, terbiye eden, bir kemal yoluna getiren, bir kemal vetiresinden geçiren, değişik şeyler vaat ettiklerini yine kendi terbiye sistemiyle gerçekleştiren, senin Rabb ismine sığınarak diyorum demektir. Şimdi siz bunu ifade edemezsiniz. Bu esbiri ortaya koyamazsınız. Onun için, Kur'an-ı Kerim'den alacaksınız, iktibas edeceksiniz. Rabbena a'tina ver bize diyorsun. Dünyada bize güzellik. Sen niye güzel diyorsan, senin emrettiklerin güzeldir. Senin güzel gördüklerin güzeldir. Senin güzellik adına verdiklerin güzeldir. Çünkü sen güzelsin. Güzele peyrev olan elbet güzeldir güzel peyrev olanı o güzel naz ile cinana atar. Dolayısıyla sen bize işte o güzelliğinden gelen güzelliklerden ihsan eyle. Şimdi bunu diyemezsiniz ki siz. O diyor yani. Yaratan bilir. Fi dünya hasene ve fil ahireti Ahireti de ayrıca tavsiye ediyor. Çünkü dünyanın güzellikleri başkadır, ahiretin güzellikleri başka burada ağzına bir lokma baklavayı korsun. İşte ne kadar lezzet alıyorsan ondan, istersen 10 dakika ağzında tut, 10 dakika lezzet alırsın. Fakat ihtimal orada baklava türü bir şey ağzına koyduğun zaman 24 saat tırnağından saçının ucuna kadar her tarafta derin bir lezzet duyuyorsun. Öyle bir lezzet ki Allah'ın o nimeti karşısında buna bir milyon defa elhamdülillah, elşükrü elminnetülillah el desem ben yine eda edemem diyorsun. Öyleyse ahiretin haseneti başkadır yani. Şimdi Kur'an ayırıyor onu, atıfla yapıyor. Matuf matufun aleyh'in cinsinden değildir. At fedeler fakat aynı şey değildir. Şimdi bakın böyle şumurlu bir şey. Onun için Rabbena atina fi dünya haseneten ve filahı fil haseneten o vüsat korunmuş oluyor orada. Dolayısıyla bunlarda Cenab-ı Hakk'a karşı isteklerinizi daraltma gibi bir şey yoktur. Böyle derseniz Sade ibn-i oğlu gibi böyle cennet, köşk, yamaçta olsun, azıcık böyle derenin kenarında olsun, denize nazır olsun, ağaçların içinde olsun filan gibi gereksiz laflara ihtiyaç kalmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bilgisini havale ederek meseleyi rahmetinin enginliği için bir şey istiyorsunuz demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada Allahümme bayit beyni ve beyne hatayaye ki mabat beyne'l meşrik ve'l mağrib. Allah'ım, beni hatalardan temizle, tıpkı beyaz bir yünden temizlendiği gibi. Ve ve Buyuruyor. Yani, Allah'ım, hatalarımla benim aramı, mağrib meşrik arası bu esas iki kutup demektir yani. Mağrib de sonsuz, meşrik de sonsuz. iki kut arasındaki enginlik ölçüsünde genişlet diyor. Aç diyor. Öyle ki yani ben o hatanın şu alarını neyse karanlık şeylerini bile görmeyeyim diyor. Ben kendi kendime dedim ki hata deniyor burada. Herhalde ben şöyle desem daha iyi olacak bunu. Allah'ım ba'id beyni ve beyni hatayaya vel ma'asi vel mesavi ve ma la tahibu vela tarda yani. Allah'ım hatalar, masiyetler, günahlar, zünub ve senin sevmediğin, hoşnut olmadığın ne kadar şey varsa Bunlarla benim aramı marif meşrik veya iki kutb arasında rakamlara sığmayan ölçüde uzaklaştır falan diyebilirsiniz bunu. Kendi kendime uzun zamanda bazen banda bilince yapıyorum duaları. Uzun zaman da hep böyle dua ettim. Sonra böyle bir gün aklıma geldi ki yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba burada dar mı tutuyor? Sonra baktım ki dar tutan benim. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselenin en ehveniyle kendi arasını marif meşrik arası kadar uzak olmasını talep ediyor. İşin en ehveni isterse diğerleri evleviyetle girer oraya. Neye benziyor bu? Anne babaya velate la uf Anne babaya uf deme. Uf deme ama sopaya alıp yamaçlarına geçebilirsin. Bunu anlar mısınız? Böyle anlamak mümkün müdür bunu? Belki orada en hafifinden men etmek suretiyle onun üstünde en ağırına kadar her şeyi men etme esprisi vardır yani. Şimdi o zaman çok saygılı olmak lazım. Yani ne diyor, ne demişse, üstadın dediği gibi, onun kadar Allah hakkında marifete sahip olan bir başkasını göstermek mümkün değil. Allah onu zatının nurundan yaratmış. İlk yaratılan varlık odur. Onun kadar Allah'ı bilen, onun kadar Allah'ı duyan, onun kadar o huzurun adabını bilen bir başkası gelmemiştir. Gelmez de bir başkası. Biz bu seyrinin kasidesinde ifade ettiği gibi o deryadan ele bulaştığı zaman hemen uçup gidecek bir reşfe, bir reşa, bir sızıntı. Hepsi ondan ibaret. Bizim ufkumuz da, idrakimiz da, marifetimiz de. Öyleyse duada, istekte ve talepte de onun ortaya koyduğu üslup neyse, kelimeler nelerse, meseleyi onlara bağlı götürmek lazım. Yoksa işte benim gibi böyle genişletelim derken de bazen hiç farkına varmadan atmış olursunuz. Efendim, önceden zihnimizde ve kalbimizde yer etmiş Kur'ani ve İslami olmayan şuur altı müktesebatımızın kötü tesirlerinden nasıl kurtulabiliriz? Bizleri aydınlatır mısınız? Bunlardan tamamen sıyrılma zordur.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 Oysa ki böyle müfsit bir düşünce insanı sardığı zaman, Efendimiz de sallallahu aleyhi buyuruyor yani. Öfke mesela şeytandandır diyor. Ayakta iseniz veya kalkın adres saldırır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür diyor. Ya bunların hepsi modern psikoloji açısından tahalli edildiği zaman çok önemli şeylerdir. Bunlar her biri elmas, birer düsturdur yani. Hal ve tavır değişikliği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 bir iki arkadaşın da böyle o çadırın çevresini tutan kazıklar gibi olmasın istemeli. Ancak ölü olursa ayakta durur. Kubbedeki taşlar baş başa verince dökülmüyor. Yoksa taşı en küçüğünü bile havaya atsan düşer, başına düşer senin. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki yalnız şeytandır. İki kişi de şeytandır buyuruyor. Çünkü bir fenalıkta ittifak etme imkanı vardır. Ama üç kişi rek buyuruyor, cemaattır diyor. Eğer bize böyle bir atmosfer tavsiye ediyorsa, atmosferinizi ve hale getirin. Bu atmosferi kendinize benzetme, ortamı kendinize benzetme demektir. O zaman bize düşen şey, ya öyle bir uzet, halvet veya böyle bir arkadaşla, böyle bir ortamı paylaşma onlarla beraber. Biz bir hataya meylettiğimiz zaman bizi düzeltsinler. Bir yanlış karşısında bizi ikaz etsinler.